Merhaba Gülün Hanım. Gülün Üstün yayınımızda şimdilerde. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür Hoş ederiz. Bulduk. Siz iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkürler. Yoğun gündeminizi... Teşekkür ederim size yer verdiğiniz için bir programınızdan. Biz de teşekkür ederiz katıldığınız için yoğun gündeminizde yer ayırdınız bizim için de aynı zamanda sağ olun çok. Ee, ve 11. yılında köprüde buluşmalar vesilesiyle gerçekleştiriyoruz aslında bu konuşmayı şu anda e, İKSV tarafından düzenleniyor ve bu yıl 35. gerçekleşecek İstanbul Film Festivali kapsamında e, yapılıyor köprüde buluşmalar. 11.si yapılıyor başında da söylediğim gibi e, siz de aslında koordinatörüsünüz bu projenin yöneticisi de diyebiliriz. Ben gençliğim projenin koordinatörü başka bir arkadaşım. Onunla beraber yapıyoruz birlikte yürütüyorsunuz. Peki köprüde buluşmalar için aslında bir çağrınız var. İKSV'de köprüde buluşan filmleri neden yaptığına dair şöyle bir not düşüyor. Hem seçilen projelerle ilgili aslında yeni sinemacıları da teşvik etmek hem de sinemaya dair yeni fikirleri ortaya çıkarmak için diyebiliriz galiba. Böyle bir niyeti var. Peki size sorabiliriz 11. yılında köprüde buluşmaların nasıl bir anlattığı ...anlamı var. Bir de başvurular kısmı var ki... ...oraya da geleceğiz az sonra. Evet. Köprüde e, buluşmaların... ...11. yılında bizim atölyelerimiz... ...devam ediyor. E, çünkü amaçlarımızdan bir tanesi... ...Türkiye'den... E, ...uzun metracı belgesel film... ...projelerinin ve yakımı devam eden... ...filmlerin ilk... E, ...uluslararası sunumlarını yapmak. E, her sene... E, 10 tane proje ve en az 5 tane Türkiye'den filmi biz seçiyoruz. Başvurular arasından ve Mart ayında yaptığımız kapsamlı, uluslararası eğitmenlerle uyguladığımız bir eğitimin ardından da İstan'da festival sırasında bu projelerin filmlerin sunumlarını yapıyoruz. Amacımız bu ortak yapımlara öncelik ederken aynı zamanda birlikte hikayeler yazma, birlikte e, filmler yapma geleneğini de geliştirmek e, Türkiye'de ve e, Türkiye'nin ortak olabileceği, e, Türkiye'den ortak olabileceği diğer yapımcılar, ortak yapımcılardan. Evet, e, film geliştirme atölyeleri bir de yapım aşaması atölyeleri diye iki programdan oluşuyor. Köprüde buluşmalar, en azından fon kısmına başvuru bölümü, yanılıyor muyum? Ee, şöyle film geliştirme atölyesi demin bahsettiğim projeleri e, seçtiğimiz ve sunduğumuz atölye. Hı hı. Geçen sene ilk defa e, bu atölye kapsamında komşular e, platformunu başlattık. Çünkü e, buradaki amaç e, Türkiye'nin Türkiye'den e, sinemacıların daha çok ortak yapımlarını Avrupa'dan yapmak. E, Sinemacılarla yapımcılar yaptıklarını biliyoruz hmm. ve bizim düşüncemiz biraz da komşularımıza bakmak, yakın komşularımızla e, işbirliğini arttırmı e, idi ve buna da ilgili e, işte geçen sene attığımız bu adımda üç projeyi seçtik, e, Bulgaristan'dan, İran'dan ve Gürcistan'dan yönetmenleri kadın olan e, üç projeyi sunduk. Buna devam ediyoruz bu sene. Hı hı. E, Film için atölyesini başvuru çağrısını yaptık. Son başvuru e, tarihi 4 Ocak e, filmi için atölyesinin. Bu e, aşaması atölyesinin ise işte son başvuru tarihi 3 Mart. Bu Türkiye'den. Tekimini tamamlamış postproduksiyonu yani e, montaj ve daha sonrası işlemleri devam eden henüz tamamlanmamış filmlerin sunumlarını yapıyoruz. Buradaki amaç ise e, festivallere e, giden yolun e, kapısını açmak, kadınları atmak yani festival programcıları yapmak, e, Son temsilcileri, dağıtım ve satış şirketleri, televizyonların e, temsilcileri yurt dışından bu filmleri e, görüyorlar. Yönetmenler ve yetimcilerle tanışıyorlar. İlk e, konuşmalar, görüşmeler, Türkiye'de buluşmalar kapsamında başlıyor. Evet, peki e, örnek verelim belki bu filmlerden birkaçına. Annemin şarkısı bunlardan biriydi diye e, düşünebiliriz geçen yıldan bir film. Evet. E, Mavi Dalga, Anayıldı. Zeynep Yıldız. Evet, Mavi Dalga, Ana Yurdu. Evet ve Toz Ruhu var. Bunların içinde Sivas'ta bunlardan bir tanesi. Evet. Ee, destek almış yapımlar diyebiliriz bütün bu filmler için. Peki başvurular ne aşamada şu anda? Ee, başvurular gelmeye başladı. Ve çarlarımıza devam ediyoruz. Hı -hı. Ee, dolayısıyla heyecanla bekliyoruz. Ee, yeni projeleri okumayı, değerlendirmeyi ve ilk buluşmaları gerçekleştirmeyi. Bunun dışında bir de Türkiye Almaya ortak var. E, bu e, Türkiye'den ve Almanya'dan ortak yapımın desteklenmesini hedefliyor e, ilk geliştirme e, aşaması için. E, Almanya'dan Berlin ve Hamburg fonlarının e, katılımı e, Türkiye'den de e, Küçük Türkiye'de ve Bakanlığı'nın desteğiyle toplam 150 bin euro bütçesi olan bir fon bu. Hı hı. E, beşinci senesini e, bunun bu sene kutlayacağız. Bu hangi fondu ben kaçırdım mı? Türkiye Almanya Ortak Yapım Fonu bu. Ayrı bir fon. Hı hı. Ee, bunun da başvuruları için duyuruzları e, yakında yapacak. Yakında gelecek. Bu da İKSV'nin sitesinden en azından takip etmek mümkün. Tabii ki. Biz bunun e, çağrısı olduğunda paylaşıyoruz. Paylaşacaksınız da. En azından yeni sinemacılara bunu söyleyebiliriz. Ya da hevesli olanlara. Peki e, bütün bu... Aslında genel olarak düşündüğümüzde projelere başvurmak da zor ve meşakkatli bir süreci getirir. Öyle başvurur insanlar. Profesyonel insanlar mı arıyorsunuz özellikle? Yoksa amatör ya da yeni başlamak isteyen insanlar da bu fonlara başvurabilir mi? En azından jürinin tutumu nedir burada? Herkese açık atölyeler. <gülüyor> Herhangi bir film yapmış olma şartı yok. Hı hı. hatta keşif yapmaktan çok uzanıyoruz, çok seviniyoruz yeni yönetimler, yeni yapımcılarla karşılaştığımızda çünkü bu ilişki başladığında devamlılığı oluyor birlikte çalışmaya devam ediyoruz Şimdi diğer atölyelere katılan sinemacılarla da projelerini tamamladıktan, filmler gerçekleştirdikten, gerçekleştirdikten sonra da çalışmaya devam ediyoruz festival katılımını takip ediyoruz destek oluyoruz dolayısıyla uzun süreli ilişkiler peşindeyiz her zaman hı hı. E, dediğin sorunun cevabı böyle özel bir kültüre yok hı hı. E, herkes başvurabilir e, bir takım şartlar gerçekleştirmesi gereken yani filmini anlatabilecek bir kısa video yapmalarını istiyoruz e, bize daha çok fikir vermesi için e, projeleriyle ilgili hı hı. ama onun dışında herkese açık bir yok bir kurul var e, Türkiye'den sinemacılardan oluşan e, e, ve e, değerlendirme e, kriterlerimiz e, açıkçası orijinal olması projenin yenilikçi hmm. olması e, ve e, okuduğumuz e, başvurunun bizi ikna etmesi. Hmm. Onun dışında e, deneyimli sinemacılara da yer veriyoruz. Köprüde Buluşan Filmler yeni sinemacılara da açık dedik. E, aslında bir Avrupa'daki işbirliğinden de bahsettik. E, nasıl başvuracağımızdan da bahsettik ksv.org e, ...iksv.org adresine e, bakmak yeterli. Sizin evet, eklemek istediğiniz evet. bir şey var mıdır? E, demin bahsettiğiniz bir, bir şey daha vardı aslında. Köpüde, buluşan filmler. E, Köpüde Buluşmalar, atölyelerinden çıkan filmler şu Hı -hı. anda e, geçen sene e, başlayan bir çalışma bu. E, üniversitelerde gösterimler yapılıyor. İstanbul'da yaptık biz bu gösterimleri şimdi İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde devam ediyoruz hı hı. bu filmlerden bir seçki farklı farklı üniversitelerde film bölümlerinin veya film kulüplerinin işbirliğiyle öğrencilere gösteriliyor ücretsiz bu gösterimler ardından da filmleri yönetmenleriyle bir panel düzenleniyor, sohbet ediliyor bu bizim çok sevdiğimiz bir proje, geçen sene gördüğü ilgiden sonra birçok üniversiteden de Teknikler aldık. E, filmler e, seyirciyle buluşmaya devam ediyorlar. Filmler buluşmaya devam edecek. Dediğimiz gibi film geliştirme atölyesi başvuruları için son gün 4 Ocak. Yapım aşaması atölyesi başvuruları ise devam ediyor şimdilik. E, 3 evet. Mart Perşembe akşamına kadar yapılabilir bütün bu başvurular. <gülüyor> bütün detayları da takip etmek mümkün. Çok teşekkür ederiz biz Gülün Hanım. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın yine görüşmek üzere teşekkürler sağ ol